Merhaba Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ee, bu akşam Yapıların Efendisi Ayasofya'nın Hikayesi e, adlı kitabıyla Nazlı Gürşan konuğumuz. Ayasofya üzerine sohbet edeceğiz. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Tam da yaz aylarının göbeğindeyiz ve turistik mevsimler. Ayasofya gezileri vesairelerin yapıldığı bir sırada Ayasofya'nın tarihinden ve dünya tarihindeki ve mimarisindeki öneminden söz açmaya çalışacağız. Öncelikle tabii Nazlı Gürşan neler yapar ve ee, kısaca e, Ayasofya'ya olan e, bu şeyinin e, merakının Ayasofya'da olan ilişkisinin nereden neşet ettiğinden başlayalım. Ben e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunuyum, Sosyoloji bölümünü bitirdim. Aslında arkeolojiyle tarih ile fazla ilgim yok. Üniversiteyi bitirdikten sonra yurt dışına gittim, 2 yıl kadar e, Londra'da yaşadım. Daha sonra Türkiye'ye döndüm, kardeşim burada yaşadığı için ben de mecburen buraya yerleştim. Ve bir İngiliz firmasında araştırmacı olarak çalışmaya başladım. Bu arada rehberlik sınavlarına girdim. Kazandım. E, 90 yılına kadar İngiliz şirketinde çalıştım araştırmacı olarak. Sonra bir ara e, proje bazında çalıştım ve zaman zaman rehberlik yaptım. 92'den beri turizm sektöründe çalışıyorum ve rehberlik yapıyorum. Ayasofya ya ilgim tabii esas olarak rehberlik yapmamdan kaynaklanıyor. Ama yani sadece Ayasofya'yı gezdirmiyorsunuz. Ah hayır çok güzel Ve bir diğer, soru. Ben, diğer, ben tabii e, bütün Türkiye'yi... E, yaptığınız geziler üzerine oturup kitap <gülüyor> evet, yazmıyorsunuz. Kesinlikle. Ben e, tabii bütün Türkiye'de e, grupları bütün Türkiye. Yani orta, her yer gibi Muğla, Kapadokya, muhakkak Batı Anadolu, e, hatta Karadeniz böyle ne götürdüm. Kitap niye yazıyorsunuz Ayasofya'da? E, bu güzel bir soru. Dediğim gibi benim bir ara e, internette bir e, sistem vardı. İstanbul Stories diye orada İstanbul'la ilgili bir yani 7 Tepe 7 Tepe'yi anlattığım hmm. ilginç bir web sitesi yapmıştım Türkçe dil İngilizce daha sonra ben elimde bir kitapçık olsun istedim hani bazen çok ilginç sorular gelebiliyor unutmuş olabiliyorum elimde bir notebook olsun istedim zaman zaman başvurabileceğim ve Ayasofya'dan başladım ve çıkamadım. Hmm. Evet. Ve Ayasofya'ya bir kitapçık içinde yer vermenin bir haksızlık olduğunu düşündüm. Ayasofya kendi başına bir kitap istiyor dedim. Ve başladım. Ve bir daha çıkamadım. Üç yıl sürdü. Dolayısıyla elinizdeki kitap böyle eklektik. Oradan buradan alınmış e, paragraflarla dolu. E, sıradan bir guidebook, rehber kitapçık evet. değil. O Özenle o kitapların... çok, evet. Üç yılım e, kendimi zor ettim bir anlamda. O tür kitapların çok büyük çoğunluğu kes yapıştır. Dur. Benimkisi değil. Ya yani Onu altını çizerek belirtmek istiyorum. Çok ciddi bir şekilde araştırdım. Zaten arkada kaynakça kısmına bakarsanız bunu tahmin edebilirsiniz. Ee, ve e, yani o kadar e, sunuşta da yazdığım gibi ben ancak ulaşabildiğim kitaplardan e, yani onlardan yararlanabildim. Zaten bir ara bir üniversite hocası beni kütüphanede çalışırken e, görünce artık yeter nazlı bırak dedi. Bunun sonu yok. Bir yerde bırakmalısın dedi. Ben de bıraktım. E, yani bu üç yıllık süre içinde çok yoğun bir şekilde araştırma yaptım. E, asgari düzeyde çalıştım. Kendimi bir anlamda hayattan izole ettim. Ancak bu şekilde çalışabildim. Ve sonuçta beni mutlu eden, sanırım okuyanları da mutlu eden bir kitap çıktı. Evet gayet e, dolu dolu ve... Ee, az önce de altını çizdiğimiz gibi öyle kes yapıştır e, bir e, turist kitabı rehber kitabı değil e, gayet bir Ayasofya tarihi keyifli e, popülerleştiren bir dille e, herkesin anlayabil anlayabileceği bir e, dille kaleme alınmış bir Ayasofya kitabı var elimizde. Şimdi Ayasofya'ya dair sorulara geçeceğim ama öncelikle e, şu profili bir çizelim istiyorum. E, Ayasofya'nın Kabaca tarihi içerisinde e, üç ana devresi var. Kilise, cami, müze. E, bunların arasındaki şeyleri e, nasıl çizersiniz? E, kırılma noktalarını, ayrım noktalarını yahut e, Ayasofya'ya girdiğimizde e, hangi noktayı gördüğümüzde bu işte kilise döneminden, bu işte cami döneminden, bu işte müze döneminden diyebilir miyiz? Yani diyebilirsiniz bakış açınıza bağlı. Ben diyemiyorum. Benim için kırılma noktaları yok. Yani Bizans Ayasofya'sı, Roma Ayasofya'sı, Hristiyan Ayasofya, İslam Ayasofya'sı ya da Müze Ayasofya yok. Ben Ayasofya'ya girdiğim anda e, yani geçmişe dönüyorum. Bugünle bağım kopuyor. Dolayısıyla da e, benim için bir Ayasofya var. Yani Ama o katmanlı bir katmanlı Ayasofya. Katmanlı muhakkak yani sizin o sorunuz evet çok anlamlı söylüyorum. bir soru. Çok katmanlı bir Ayasofya ama e, ben özellikle beni dinleyenlere şu anda şunu hatırlatmak istiyorum. Bu benim Ayasofya'm, benim hissettiğim, benim algıladığım, benim sevdiğim ve benim gördüğüm Ayasofya. Eminim siz benim kitabı okurken, okuduktan sonra Ayasofya'ya giderseniz belki çok farklı bir Ayasofya zihninizde canlanacak... Dolayısıyla ben mesela kitabımın bir bölümünde şunu demişim. İmparator kapısından baktığınız zaman e, yandaki ikinci e, e, payeler e, hem e, yan nefleri hem de güney ve kuzey, güneydoğu ve kuzeydoğu eksedraları e, gizliyor. Galerileri gizliyor ve gözleriniz otomatik olarak büyük kubeye yöneliyor diyorum. Aslında bu değil bu benim gördüğüm hı hı. yani siz. Sıradan bir ziyaretçi olarak gider, imparator kapısında durursanız galerileri görürsünüz. Yan nef nefleri görürsünüz ama kuzey doğu, kuzey batı ve güney batı eksadraları e göremezsiniz. Hı hı. Ama ben hiçbirini göremiyorum. Ben, aya ben imparator kapısına yöneldiğim anda her şey gözümde kayboluyor ve ana kubbede odaklanıyorum. Dolayısıyla ama sıradan sizin sorununuza dönüyorum. Sıradan bir... E ziyaretçi herhalde ilk e, sanırım onlar da benim gibi ilk kez göz e, bakışları ana kubbe'ye yönelecektir. Sonra sanırım e, Meryem Ana'yı göreceklerdir. Kucağında çocuk İsa'yla gözleri biraz sağ ve sola kayacaklar ve kocaman yeşil diskleri görecek göreceklerdir. Mihrabın mihrap duvarı sağında e, Allah solunda Hazreti Muhammed yazılı büyük diskleri göreceklerdir. Sanıyorum kubbe Sonra e, Absis e, yarım kubbesindeki Meryem Ana ve e, 19. yüzyıldaki e, Abdülmecit restorasyonu sırasında konulmuş olan büyük yeşil disklerdeki Arapça yazılar. O zaman demek ki ilk bakışta e, herhalde ilk algıladığımız şey Hristiyan Ayasofya hemen akabinde Müslüman ve cami olarak Ayasofya'yı algılayabilirsiniz diye düşünüyorum. Emin değilim. <gülüyor> Evet yani bu e, çok hoş bir şey yani sizin Ayasofya ile kurduğunuz kendinize has bir ilişkiniz var ve e, kendi objektifinizden e, şey yapıyorsunuz e, gezdiriyorsunuz orayı e, bunun kendisi zaten kıymetli bir şey aslında çünkü e, sadece e, sağdan sola doğru dönerek e, burada bu var onun yanında o var onun yanında o var kitapları bu tür anlatımlar zaten e, her yerde var ve e, onlardan geçilmiyor ama ee, bize bu ilişkilenme halindeki kitaplar lazım aslında ee, kitabınızın e, bir yerinde e, Ayasofya'nın hacim olarak büyüklüğü ne vurgu yapıyorsunuz yani çok büyük bir e, şey değil e, kilise değil Ayasofya e, işte büyüklükler sıralaması içerisinde öyle e, aman aman bir yerde değil ama e, diğer işte birinci ikinci büyük olan e, kiliseler ile onun görkeminin dahi karşılaştırılamayacağını söylüyorsunuz. Böyle bir kıyas dahi kabul etmez evet, diyorsunuz. Evet, evet. Şimdi ben rehberliğe ilk başladığımda tabii eğitim kurslarında, eğitim konferanslarında ve işte daha tecrübeli rehber arkadaşlardan hep onu duymuştum. Ayasofya guidebooklarda, rehber kitapçıklarda da o yazar. Ayasofya dünyanın dördüncü büyük kilisesi idi. Sonra ben bu kitabı yazarken şunu fark ettim. Yani Saint Paul, Rom, Roma'daki hı hı. Saint Paul dünyadaki en büyük kilise ama ne kadar büyük bir haksızlık Ayasofya'yı Saint Paul'le kıyaslamak. Yani ya da işte e, Santa Maria ile İspanya'daki ya da e, Londra'daki Saint Paul'le karşılaştırmak ne kadar büyük bir haksızlık. Saint e, Peter'la arasındaki fark bin yıl. Evet. Yani arada bin yıl var. Bin yıl unutup Ayasofya'yı dördüncü sıraya. ...yerleştirmek haksızlık değil mi dersiniz? Evet, işte bu... Ben onu hissettim ve dolayısıyla... ...sunuşu yazarken... ...zaten o kendiliğinden geldi Ayasofya'yı... ...yani ben düşünmedim... ...sunuşu yazarken düşünmedim... ...kalemi aldım elime... ...yazmaya başladım... ...ve yazarken de onu hatırladım... ...yani ben niye dördüncü sıraya koyayım ki... ...Ayasofya başlı başına... ...kendi başına bir kategori... ...dolayısıyla Ayasofya... ...bir yerde diğer bütün yapılar... ...dini yapılar... ...bir yerde. Dolayısıyla bir karşılaştırma... ...ben yapamıyorum. Şu kategori... E, ...olması meselesinin... ...biraz üzerinde duralım istiyorum. Yani Ayasofya kendi başına ayrı bir kategoridir. Ne demek? Çünkü... E, ...yani 6. yüzyılın... E, ...olanaklarını düşünecek olursanız... E, ...kilisenin... ...kubbesinin yüksekliği yerden... ...56 metre civarında... ...yaklaşık olarak söylüyorum... Yani o o dönemde ben gruplarıma da anlatıyorum. Ee, o zaman en görkemli kral sarayları bile iki ya da üç katlıydı. Evet. En e, görkemli kiliselerin bile imparator kapısından yani giriş ana giriş kapısından absiz uzaklığı bir yüz met, metre değildi. Ya da işte 90 metrenin üzerinde bir genişliği yoktu. En önemlisi ilk kez Ayasof yani Ayasofya'nın inşasına kadar merkezi... E, Kubbeli kiliseler var. Bu bir şey değil, yenilik değil. Ama ilk kez Ayasofya'da çok büyük bir alan merkezi kubbeyle kapatılıyor. Bunu da şu şekilde e, her iki yanına Doğu ve Batı istikametinde yarım kubbeler yerleştirerek bunu başarıyorlar. Yani o dönemin e, teknik olanakları çerçevesinde düşünürseniz bu yani bir devrimci bir tasarım bu anlamda doğaya bir meydan okuyuş ve çok büyük bir cesaret gerektiren bir tasarım. Yani orada bir dahinin hayal gücüne ihtiyaç duyulmuş. Ve yani yapan insanlar bu anlamda ben sonuçta sıradan insanlar değil, sıradan mimarlar değil. Onlar dahi ve sırf onu düşünebildikleri için yani tasarım itibariyle Ayasofya farklı bir kategoriyi hak ediyor. Dolayısıyla ondan sonra yapılan çok daha görkemli kiliseler aradaki bin yıllık süreyi göz önüne alırsak... Yani e, daha iyi olmayı gerektirmiyor diyelim. Evet yani onların dönüp bakacakları bir örnek vardı. Tabii. Ama Ayasofya'yı yapanların yoktu. Yani ben tasarım itibariyle Ayasofya'nın bir dehanı, dehanın e, tasarımı e, yaratıcılığın Tezahürü. eseri olduğunu düşünüyorum. Ve e, mimari gelenek açısından da bir kopuş şu işaret ediyor. Kesinlikle ama bakınız burada önemli olan nokta şu. E, Ayasofya mimarisinde yeni hiçbir şey yok. Yarım kubbeler, ana kubbe, yani bunu söylemek için kompozisyon, şey, kompozisyon, yani deha çok büyük bir alanı, büyük bir kubbe ve yarı kubelerle e, kaplamakta, bunu cesaret etmekte yatıyor. Çünkü yani bir garantisi yok, çökebilir kubbe. Evet. E, yoksa yani e, merkezi kubeli bir kilise yapmak şey değil, yeni bir olay değil. Çünkü hemen aşağıda Kadırga'da e, küçük Ayasofya dediğimiz e, Kilise var. Yani kilise şu anda cami olarak hizmet veren e, kilise vardı. E, dolayısıyla da merkezi kubbe, e, yarım kubbe, ekselralar, galeriler, yan nefler, absis bunların hiçbirisi yeni değil. Bunlar daha önce denenmiş e, mimari e, tasarımlar diyelim. Ama ilk kez burada bilgiler. Antimius, Trales'te Antimius ve Milletus'ta Isidorus, ilk kez burada. Tasarım tabi esas olarak ben Antimius'a böyle konudan konuya geçiyorum ama Antimius'a ait, bana göre tasarım Antimius'a ait. Zaten o dönemdeki yazarlar da bunu söylüyor. E, tasarım diyor, e, kiliseyi Antimius e, tasarladı diyorlar. Tasarım e, itibariyle e, yani cesaret diyelim, cüret diyelim. Yani, yani buna antemiyorsun, tabii antemiyorsun buna cüret edebilmesi, cesaret edebilmesi, e, Justinianus'un arkeğini e, özür dilerim mimarına inanması ve sonuna kadar desteklemesi. Bence özgün olan, özel olan, Ayasofya'ya özgü olan bu. Yani yoksa e, hiçbir şey yeni değil, hiçbir şey orada ilk kez e, tasarlanmadı ve uygulanmadı. Bu çok önemli. Ayasofya tasarım itibariyle, büyüklüğü itibariyle geçmişten sizin de dediğiniz gibi bir kopuş. Geçmiş mimari geleneklerden bir kopuş. Doğaya bir meydan okuyuş ve tabii bir dehanın sınır tanımaz cüretinin, cesaretinin eseri diye düşünüyorum. Yani ben öyle görüyorum Ayasofya'yı. Peki... E bin yıl sonra yapılan işte Sempol vesaire gibi e, kiliselerden bahsettik e, Ayasofya'yı aşmak yahut e, örnek almak yahut kopyalamak e, açısından Örnekler var mı dünyada muhakkak vardır? Vardır ama benim bilgim yok. Bir de yani bu çok büyük bir cesaret işi. Yani şeyden İstanbul'daki diğer camilerden buna yani Selimye'de biliyorsunuz Mimar Sinan bunu bir ölçüde başarabiliyor. Ama Süleymaniye'yi düşünelim. Süleymaniye 1550'li yıllarda inşa ediliyor. Yükseklik ve çapı itibariyle aynı değil. Evet. Hatta Mehmet Fatih Sultan Mehmet Camii'nin inşası biliyorsunuz e, mimarının iki eli kesiliyor şeye evet. göre Osmanlı kaynaklarına göre çünkü aynı oranda başaramıyor yapmayı aynı büyüklükte ve aynı yükseklikte bir kubbe yapmayı başaramıyor yani bin yıllık sonraki teknik olanaklara rağmen bunu başaramıyor dolayısıyla da Ayasofya bir kategori kendi başına bir kategori hiçbir şeyle ben kıyaslayamıyorum. Zaten rehber olarak da onu unuttum. Hiç asla söylemiyorum gruplarıma ve bunu bazen sorarlarsa zamanımız olursa neden kıyaslamamamız gerektiğini açıklıyorum. O böyle bir şey gibi işte Fransa'da Paris'teki metre gibi kendi başına bir varlık, varlık halinde. Varlık ve ben mesela şeyi, kitapları okurken inanın hiç sıkılmadım. Böyle geçmişte yaşadım. Çünkü hepsi bilimsel kitaplar tabii. Ama orada o şeyi hissediyorsunuz, yazarının o heyecanını, o hayranlığı hissediyorsunuz ve Ayasofya'yı hissediyorsunuz. Ayasofya'nın yaşayan bir yapı olduğunu hissediyorsunuz. Orada Ayasofya bir bina ama yaşıyor hala canlı. Yani öylesine özellikle Roma döneminde bizim Bizans dediğimiz Roma döneminde Ayasofya inanılmaz bir şekilde şehir Konstantinopol halkının hayatında inanılmaz bir e, yeri var. Yani olağanüstü bir yapı. Hiçbir yapı bu anlamda Ayasofya'yla zaten kıyaslanamaz. Yani sunuşta da belirttim. Onu hissediyorsunuz. Ayasofya şehirle birlikte nefes alıp veriyor. Taraf tutuyor. isyanlara katılıyor. E, yeniliyor. E, Saldırıya uğruyor. Ama hep orada. Kimse onu yenemiyor. Tüm böyle o, olağanüstü, iri cüsseli varlığıyla orada. Ben de evimin penceresinden her gün istiyorum zaten orayı. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, Nazlı Hanım, yani e, şimdiye kadar çok e, rehberle karşılaştım, sohbet ettim vesaire Ama e, gezdirdiği alanlardan biriyle böylesine e, ilişki kuran e, bir tek sizinle karşılaştım şimdiye kadar. E, şeylerden hiç hoşlanmam ben. E, turist gruplarıyla bir yerleri gezmeyi yani İstanbul'da da yurt dışında da e, gezmem. İyi bir kitap alırım onunla kendi kendime e, yolumu bulmaya çalışırım. Yahut bir e, oraları bilen dostum varsa yahut rehber tanıdım varsa onunla gezerim. E, çünkü şeyi sevmem o turist ruhunu sevmem. Elinde fotoğraf makinesiyle gez, gezinen ve e, herhangi bir şeyi olmaksızın e, ilişkilenme kurmaksızın e, işte bilmem yapısının önünde e, sırıtarak fotoğraf çektirip e, evet işte ben de bilmem gitmiştim. ...diye albüme yahut Facebook'a koymaktan öteye geçmeyen bir şeydir. Evet. Şimdi Ayasofya ile böyle bir ilişki kuran e, rehber için o e, turist gruplarını e, gezdirirken hayal edemiyorum sizi. <gülüyor> kesinlikle çok şanslılar. Ya, yani, Grupları şanslı. böyle diyorum. Kesinlikle çok çok şanslısınız diyorum. Çok şanslısınız. Rehberiniz benim. Yani ben de onu diyecektim benimle böyle gezseydiniz e, kesinlikle böyle düşünmezdiniz diye. Söyleyecektim. Siz söylediniz. <gülüyor> Kısmet o zaman. <gülüyor> ben e, e, rehber çok önemli. Evet. Yani. En önemli. 1-2-3 bir, yani birinci, ikinci, üçüncü derecede e, önemli olan faktör rehber. Yani çok özenle hazırlanmış bir program olabilir. Muhteşem yerlere geziye gidebilirsiniz. E, programda muhteşem yerler olabilir. Olağanüstü sizi büyüleyen yerler olabilir. Ama eğer rehberiniz sizin dediğiniz gibi hissederek anlatmıyorsa... Yani hiçbir şey yani tadına varamayabilirsiniz evet, diyeyim. Yani. Peki e, son zamanlarda e, işte geçtiğimiz e, Mayıs-Haziran aylarında e, başlayan bir e, şey var tartışma var. E, müze halinden yeniden e, camiye döndürülsün falan filan e, gibi tartışmalar var. E, Ayasofya tarihi üzerine e, oturup e, bunca yıl çalışmış ve... E, yapıların efendisi adına bir kitap yazmış biri olarak. Nasıl geliyor bu tartışmalar size? Evet bu soruyu ben kendime de sordum. Benim tutumum ne olmalı dedim. Bana böyle bir soru yöneltilirse benim tutumum ne olmalı diye düşündüm. Yani ben ne hissediyorum bu konuda? Bir taraf mıyım diye düşündüm. Bu soruya henüz bir yanıt verebilmiş değilim. Bir taraf değilim. Yani dilim istemediğim için değil karar veremediğim evet. için. Ee, ama Aya Sofya şimdi ben birkaç kitap okudum. Biliyorsunuz Atatürk'ün Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in kararıyla Aya Sofya müzeye dönüşüyor. Zaten şey de Thomas Whitmore nine, e, 1900, kusura bakmayın bazen dilim İngilizce'ye kayıyor çünkü hep Ayasofya'yı İngilizce Tabii. anlattım şimdiye kadar. Türkçe pek anlatmadım. E, umarım e, dinleyiciler de beni bağışlar. Kesinlikle bu farkında olmadan yaptığım bir şey. E, e, Thomas Whitmore şunu diyor. Ben diyor işte Atatürk'te konuştum. Ertesi gün gittim. Ertesi gün gittim diyor. Ayasofya kapatılmıştı ve üzerinde müze işareti vardı diyor. ve Şaşkınlığını ifade ediyor. E, ve o dönemde mesela bazıları karşı çıkmış İbrahim Hakkı Konyalı'nın dışında. O feryat ediyor. O çığlıklarını ben duyuyorum. Onun yazdığını okurken onun çığlıklarını duyuyorum. Öylesine şiddetle, acıyla karşı çıkıyor ki buna. Fakat yabancılar da var. Yani çünkü e, tereddüt yaklaşıyorlar bu karara. E, çünkü o mistik havasını kaybetmesini istemiyorlar. Hı -hı. Ama bir yandan imgeler, tasvirler. Tasviri, he, tasvirler var. Tasvirler var. Şimdi tasvirlerin kapatılması gerekiyor. O da yani onu düşünmek, yani şimdi bana acı veriyor. Evet işte. 1931'de başlıyor, 60'lara kadar devam ediyor. Şimdi o e, sanatçıların, artistlerin çektiği sıkıntıyı, acıyı hissediyorum. Onları yaparken o kadar acılı bir süreç ki, restorasyon süreci. Onlar tekrar kapatılırsa her şey. Yani sanki haksızlık olacak gibi geliyor bana. Evet. Yani açık değil kafam bu konuda ama bir yanım diyor ki yani o mistik havasını geri kazansa iyi mi olur acaba? Diğer yanım da diyor ki ama ama yani o neredeyse 30, 40, 50, 30 yılı aşan bir restorasyon süreci ve o insanların çektiği acı, sıkıntı ve mutluluk başarıları karşısında çok güzel bir restorasyon geçirmiş aslında. Dolayısıyla ben biraz tereddütlüyüm diyelim kafam ha, açık yani. değil. Yani İstanbul'un bir bütün olarak kendisine e, yaşama hakkı e, çok da tanımıyorken e, oturup işte kılıç hakkıdır Ayasofya onu da müzeye çevirelim demeyi e, şey gelmiyor. yapamıyorum. Yani, yani bir de şu edemiyorum. var bir de şu var ya Ayasofya'ya sahip olduğumuz için o kadar şanslıyız ki İstanbul'da olduğumuz için o kadar şanslıyız ki ben Ayasofya'da bir gün böyle çok sık giderim oraya. Böyle dolaşırken iki kişi geldi bir şekilde benimle konuşmaya başladılar ve öfkeyle neden burası kilise dediler o kadar öfkeliydiler ki ben böyle geri çekilmek zorunda kaldım sonra konuştum. Dedim ki Ayasofya olmasaydı belki Süleyman olmayacaktı. Tabii ki. Belki Selim olmayacaktı Tabii neden ki. teşekkür etmiyoruz? İşte o tarihsel bütünlüğü evet. görmüyoruz çünkü. Evet yani neden meydan okumak gereğini duyuyoruz? Pasta dilimleri halinde algılıyoruz. Evet neden meydan okuma? gereğini diyoruz. Ben çok büyük minnet diyorum. Böyle hayranlık diyorum. Ne kadar şanslıyım diyorum. Ayasofya'nın farkındayım. Ayasofya burada ve ben evimin penceresinden her gün onu izleyebiliyorum. Canımın istediği anda gidip gezebiliyorum. Ne kadar şanslı istiyorum. Yani bence böyle Ayasofya cami olmalı diye e, öfkeyle konuşanların biraz da böyle alçak yönel olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kendilerini lütfen kendinizi şanslı hissedin. Ayasofya burada ve biz özgürce gidip gezebiliyoruz. Roma'da değil. Londra'da değil. Singapur'da değil. İstanbul'da hemen şuracıkta. 10 dakikalık yolda. Evet. diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Umarım bu programın ardından yarın birileri Ayasofya'ya kulağında sizin cümlelerinizle gezer. Nazlı Hanım katıldığınız için çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam yapıların efendisi Ayasofya adlı Kitabı e, vesilesiyle Nazlı Gürşan e, ile birlikte Ayasofya e, üzerine küçük bir sohbet gerçekleştirdik. E, Matbaa dünyası etcimail.com e, mail adresimizi ve Facebook sayfasını iletişim için hatırlatarak iyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum iyi akşamlar.